Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Rahim, bir istazımız, kardeşlerimizin birbiriyle ilgilenmeleri için okul risalesi yazdılar ve evvelde bu fikre verdiler. <gülüyor> Yazdırdım kardeşlerimize okuyorum. Gelin kardeşlerim. Aüle <gülüyor> bilal'in Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani r-Rahim. İnnam al-mu'minun iḫfatun fa asmihu bi na akweykom. Yettabul Allah laa l-kum turhamoon. Sana Allahu azzim. Yeballana Allahu Teala ve teqaddes hazratları, hazratları hujrat surasında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 kitaptan okuduğum için hiç acılamıyor. Allah mutlaka dinler. Müminler tek şahıs gibidirler. Bir ağza muzdarip olduğu vakit, vücudun diğer kısmı da uykusunu kayıp edip, içinde onun ıstırabını duyarlar. <gülüyor> yani, vücut bütün birbirine eklenmiş Sızlayan ağzında bir tecik diş.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 müminlerin bir vücut gibi olduğunu görürsün. Bu vücudun bir azası muzdarıp olduğu takdirde diyen kısımlarda uykuyu kaybedip ataşların içinde onun ızdırabını duyanlar. Bir kardeşimiz de öyle bir tehlikeye maruz kaldığı, başına bir musibet geldiği zaman çeker, kalkar, uyursa o kardeş değil ben rahim ve ruhime merhamet Allah rahmet eder. Filan kimse bugün acmış, yatağına aç yatmış. eğer onun kocası, kadını, onun çaresine bakmaz, soyunur, yatağını eder, yatar da uyursa onun imanı yok buyuruyor Peygamberimiz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 Sevmeyen ve sevilmeyen kimsede hayır yok buyuruyor Peygamberimiz. Müminler birbirine kilitlenen cüzülerden meydana gelmiş. Tekrar okuyorum. Meydana gelmiş. Bir bina gibidir. Bak binada taş var, çimonta var, kireç var, demir var, takta var, çiği var. Bunlar bir araya geldim mi o bina yapılıyor. Şuraya yüz araba daştıksan bir araya gelip yapılmazsa ancak ayaklara değer bina olmaz. Muhammedimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Efendimiz mümin Allah için sever ve sevilir. Sevmeyen ve sevilmeyen kimsede hayır yoktur. Seni kimse sevmiyor mu? Sen de hayır, yok. Sen kimseyi sevmiyor mu? Yine sende de hayır, yok. Mümin kardeş için çok kendine az düşünür. <gülüyor> mümin, <gülüyor> mümin kardeş için çok kendine az düşünen mümin, nefsini yedi kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki.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 Yapan dinet cennete girmeyeceğim işte şalvarı yitik bir insan Cennete gireceğim işte yollar Cennete girmenin için Buyur <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü Böyle demeyince Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz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 birbirine Allah için severler, hayatlarını böyle geçiren ve bu hal üzere vefat eden iki kişidir. يُظِلُّهُمُ fi ف۪ي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ Hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Arş-ı Azam'ın gölgesinde yedi sınıf gölgelenir, birisi de Allah için kardeş olmuş ve kardeşliklerini ne kadar devam etmişler. İkinci kitaba geçiyorum. Yine üstazımız yazıyor. İdek Risalesinden size bir hikaye. Hikaye olundu ki iki ihvandan birine bir heva arız oldu. Diğer ihvanına dedi ki ben illetlendim. Biz ikimiz bir araya geldik. Ayağımızı bir araya koyduk, bir düğüm çaldık. Ölene kadar birbirimizden ayrılmayalım, Allah'ı zikredelim, Allah'ı fikredelim. Namazda cemaata yetişmenin için beraber kopuşalım, böyle ahdettiler O biri dedi ki ben illetlendim, yine ben eski dostlarıma geleceğim. Eğer istersen Allah için olan bu kuvvet ahdini bozalım. Seninle ahd ettiydik. Gel kardeşlik ahdını bozalım da filanın arkadaşıydı. Bak ne hale geldi demesinler. Benim yüzümden senin yüzünde kara olmasın. Gel arkadaşlığı bozalım da sen benim yüzümden milletin gözünden düşme kardeşim dedi. Arkadaşı da sana arız olan bir hata sebebiyle üküvvet ahdını bozaman. Sana arkadaş dedi, sana arız olan hava illeti sebebiyle, bir hata sebebiyle kardeşlik akdini bozamam çünkü kardeş olanlar Arşa azamın gölgesinde gölgelenecek dedi. Sonra Cenab-ı Hak ile beyninde bir akid yaptı. O dedi ki, canın isterse bozma ben bozdum dedi. Ben kahveye gireceğim, Rakı içeceğim. Fenalık yapacağım. Senden ayrılıyorum ben dedi. O da ak yaptı. Allah'a da kendi arasında ya Rabbi ihvanın bu beladan kurtuluncaya kadar bir şey yemeyim, Su da içmeyeyim dedi. 40 gün de insan ölür. 39 gün yemedi, içmedi ölüm derecesine geldi <gülüyor> ağzına pamukla su veriyorlardı Allahu Teala hazretleri o bir kardeşine nedamet verdi ağlayaraktan geldi beni kardeşlikten ayırdın mı yok dedi noltun böyle ölüm haline gelmişsin 39 gündür yemiyorum içmiyorum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 Çok şükür kurtuldum mu diye. Kardeşlik böyle olur. Efendim, <gülüyor> bizim kızı oğluna almadı. Onun için küsüm diyor. Gelmiş bana, Kızını benim oğluma vermedi. Onun için küsüm diyor. Böyle sebeplerle kardeş kardeşten ayrılır mı? İnsan Allah'tan korkmaz mı? Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Yemedi, sula içmedi. 40 gün e, tamam oldu. Her gün Cenab-ı Hak'tan kardeşinin bu e, heva illetinden belalardan kurtulması için dua ederdi. Gam ve kederinden ve zafiyetinden ülmeye garip oldu. Ülmeye çok yaklaştı. Vaktaki kardeşinden o heva illeti zail oldu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 Üzülmez misin de bırakmıyorsun cevabın dedi ki İhvanlık böyle günde belli olur kardeşim İhvanın elini tutmalıyım böyle gülde Ben ithaf zamanında tam ithaf zamanda lütuf yapmalıyım Ona dua etmek gerektir ki eski haline rücu ile bunun zellesi din hakkındadır. Ezasına katlanıp onu affetmek lazımdır. İşte böyle yapmak hüküvet hakkında layık ve vaciptir. Onun için kardeşlerim inan ki yatsıdan çok sonura konuşuyoruz. da soğuktan durmuş <gülüyor> habire ev sürmek ayıklamak arada su içmek lazım oluyor. Kusura kalmayın. Dinlerkene Allah rızası için dinleyin kardeşlik böyle olur. Devam ediyorum daha. Ahlisi şahani hukuku İslam kitabında diyor ki, İhvanın zellesi için yetmiş kadar mazurat ve ihtimal bulmalı. İhvanın bir kusur için yetmiş kadar sebep aramalı. Demek ki.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 Onun zellesine affet, yetmiş tane mazurat ara, ona affet. Musannıf ustamız Musannıf rahmetullah buyurdu ki Allah harik rahmet etsin, nurlarda çalkansın, kabr-i rauzat yazıl cennet olsun, ruhani himmetleri üzerimizden eksik olmasın, ahlette şefaatinden Rabbimiz mahrum buyurmasın. Şimdi öyle bir zamanda bulunuyoruz ki diyor üstazımız eğer bizden bir fiil yetmiş vecih sahih muhtemel ve bir vecih de vecih fasit muhtemel olsa bizden bir zelle sadır oldu 70 türlü iyiliği var bir tecihte kötü olmak ihtimali var Değilmem <gülüyor> başımızdan bir hadise geçti Mustafa'nın ailesini zorla da adamın biri diyor ki kız sahibine para ver de diyor Hacı Hasan Efendi'nin sevdiği memleketlere Konya'ya, Kayseri'ye, Adana'ya, Ankara'ya gediğin onun senin kızınla beraber olduğunu diyeyim kız sahibi diyor ki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 hiç kimse de benim hakkım yok hala da sun bin oruyla öyle ne kadar ihtimal var da bir tecik veçhi fasidi muhtemel olsa 70 sahihi veçhi atalar da baid olan uzak olan bir veçhi alırlar yani yiy 70 türlü bu adamın bu hususta usuru yok bir tecik ihtimalı varı eline alır da vaid ve cealılar da nefislerini def etmeyi, ikvanını takdir etmeyi fırsat ve ganimet bilirler. Bu ise telbisi şeytandır. Şeytanın pisliğindendir buysa. İnna İnne lillah ve inne ileyhi raciun Sadakallahu azim Allahümme abbilme ileyke gayre meftunin bir rahmetike ya Erhamarrahimin Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyurdular ki bir abid bir ahi fillah'a muvaffak olursa Allah için bir ihvana muvaffak olur da bir insanla kardeşlik kurabilirse <gülüyor>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 o la tecessesu birbirinizin kusurunu araştırmayın kullarım üstünü ürtün Hazreti İsa aleyhis vesselam buyurdular ki kavmine dedi ki bir adam kana eteğini rüzgar atsa at görünse e, üstü ne yaparsınız hemen var veririk üstünü ürterip topuğuna atar.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 Üstazın, develli oğlu Abdullah Efendi'nin hakkında bir söz söyleyince bir dakika rica ediyorum. O babamın kardeşiydi, benim de hocamdı. Hazrata İsa aleyhissalatü vesselam, yürteceğiniz yerde açıyorsunuz deyince her taraftan dediler ki, niyazı be, Tevbe et be Hasid Efendi. Neler söyledim de, bir de buydu söylediğimin adam Tevbe etti, teşekkür ederim dedi ben bir daha böyle hataya düşmeyim. Kardeşim, kardeşlerimizin kusurlarını ürterim inşallah. Daha vardı bizim enfiyetlerde. fazıl yaz buyurdular ki, asıl fütuvvet, ihvanın zellesini affetmektedir. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz bir hadisinde buyurdular ki,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 ''Akrabaya kimse bilmez ne deyin, akrabanı akrab, akrabanın akrabaya akrab etmez ne ''Akrab sokarsa, doğru söyleyin dinleyenler, akrab soktun mu yeni tane kuvvet innesinin yerine geçiyormuş.'' ''Lakin innelik otu var, bunu verdiğinde devdunu sardın mı derhal kesiliyor acısı ve iznillahü teâlâ. Hiçbir şey bulamasan da o soktu inan dursa 24 saat sonra geçip geliyor bir daha arı duyulmuyor. Ama akraba sokarsa konuşu sokarsa unmadığın insan yani hiç ummadığın adam seni sokacak olursa bir sene geçiyor da hatırından çıkıyor mu filan yer'de benim hakkında şöyle konuşmuş bir sene barışamıyor. Çünkü onun innesi daha acı, Akrabanın, konfunun ve arkadaşın ummadığı yerden gelirse çok kötü. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. gelmeni de şöyle düşünüyorum. Her kime iyilik edersen sakın ondan kendini. Nereye ya Resulallah, kimse böyle yapar mı? İyilik ettiğin adamdan kötülük gelir mi? Fahsin men ese buyuruyor ya sılman gata ak. Seni sılayı kat eden, evine gelmeyen, akraba, komşuya sen var da barış. Ben böyle yapardım diyor Peygamberimiz. Vâfû ammen zalemek, sana sulmideniz sen affet. Ve altı men haremek, seni mahkum edene sen ver. Ben öyle yapardım diyor Peygamberimiz. Ve ahsin men esâ eyleyik.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 her güne başına kakacak unutsa 40 sene yaptığı iyiliği başına kalktı mı 40 senelik ameli mahvolur gider yani yaptığı iyilik demek ki onun için yapmışsın sen Allah için yapmamışsın yavrum iyice dinle de ibret Allah Allah aşkına musannif keşfi tam risalesinde tafsilat vardır bu hususta daha tafsilata görüşüyor eee مصنف ustası azam efendimiz Allah şefaatine nail etsin. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor>